Nokta. Min Nuri Ma'rifetillahi Celle Celaluhu. 45 sene evvel telif edilmiş bir risalenin bir kısmıdır. İfade meram. Bir bahçeye girsem iyisini intihab ederim. Koparmasından zahmet çeksem hoşlanırım. Çürüğünü, yetişmemişini görsem huzma safa derim. Muhataplarımı da öyle arzu ederim. Derler, sözlerin iyi anlaşılmıyor. Bilirim ki kah minare başında, kah kuyu dibinde konuşuyorum. Ne zuhurat öyle. Şu aat ve şu kitapta mütekellim aciz kalbimdir, muhatap asi nefsimdir. Müstemi müteharih hakikat bir Japondur. Temaşa eden bunu düşünmeli. Gayetül gayat olan marifetullahın bir bürhani olan marifetün neviyi şu aatta bir nebze beyan ettik. Şu risalede maksudu bizzat olan tevhidin Layuhat yuhad berahininden yalnız dört muazzam birhanına işaret edeceğiz. Hem nazarı akliyi hatsi kalbiyle birleştirmek için melaike ve haşrin bir kısım delailine ima ederek imanın altı rüknünden dördünün birer lem asını fehmi kasırımla göstermek isterim. Amentu billahi ve melaiketihi ve kütbhihi ve rusulihi ve liyom il وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سيد نورسي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم maksudumuzdur, matlubumuzdur. Gayri i berahininden dört bürhanı külliyi ediyoruz. Birinci bürhan, Muhammed aleyhissalâtü vesselamdır. Şu bürhanı ı neyyirimiz, şu aatta tenevür ettiğinden, tenviri i müddeamızda münevver bir mir'attır. İkinci bürhan, Kitab-ı Kebir ve insan-ı ekber olan kainattır. Üçüncü bürhan, Kibı Beyan kelamı Akesttir. Dördüncü Bürhan. Alemi gayb ve şehadetin noktayı iltisakı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası vicdan denilen fıtratı zişurdur. Evet fıtrat ve vicdan akla bir penceredir, Tevhidin şu neşrederler. Birinci Bürhan, Risalet ve İslamiyetle mücehez olan Hakikat-ı Muhammediyedir ki, Risalet noktasında en muazzam icma ve en vasi tevatür sırrını ihtiva eden mecmu Enbiyanın şehadetini tazammun eder. Ve İslamiyet cihetiyle vahye istinat eden bütün edyan-ı semaviyenin ruhunu ve tasdiklerini taşıyor. İşte bütün Enbiyanın şehadetiyle ve bütün edyanın tasdikiyle, ve bütün mucizatının teyidiyle musaddak olan bütün akvaliyle vücut ve vahdet-i beşere gösteriyor. Demek şu davada ittihad etmiş bütün efazılı beşer namına onuru gösteriyor. Acaba bu kadar tasdiklere mazhar büyük, derin, dürbîn, safi, keskin hakâik aşina bir gözün gördüğü hakikat hakikat olmamak hiç ihtimali var mı? İkinci bürhan Kainat kitabıdır. Evet, şu kitabın bütün hurufu ve bütün noktaları efraden ve terekküben Zat-ı Zülcelal'in vücut ve vahdetini elsini mahsusaları kıraat ile "Ve min şey'in illâ yüsbihu bihamdihi yetilavet ediyorlar. Cemi zerratu kainat birer birer zat ve sıfat vesaire vücuh ile hadsiz imkanat mabeyninde mütereddil iken birden bire bir ciheti takip muayyen bir sıfatla ittisaf mahsus bir keyfiyetle tekayyuf ederek hayret bahşa hikemi intac ettiğinden saniin vücbu vücuduna şehadetle avalimi gaybiyenin en muzeci olan latife-i rabbaniye içinde ilanı sani eden misbah-ı imanı ışıklandırıyorlar evet bir nefer nefsinde ve takımında ve bölükte taburda ve orduda gibi her bir zerrede kendi başıyla zat sıfat keyfiyetindeki imkanat cihetiyle sani ilan ettiği gibi tesavviri mütedahileye benzeyen mürekkebat-ı müteşabike i mütesaide ikainatın her bir makamında ve her bir nisbetinde ve her bir dairesinde her bir zerre muvazene-i cereyanı umumiyi muhafaza ve her nisbetinde ve her takımında ayrı ayrı vazife-i ifa ve hikmeti intaç ettiklerinden saniin kast ve hikmetini izhar ve vücut ve vahdetinin ayatını kıraat ettikleri için Zülcelal'in berahini zerrattan kat kat ziyade olur. Demek etturuku ilallahi biadedi enfasil halaik hakikattır, mübalağa değil, belki nakıstır. Sual: Neden akliyle herkes göremiyor? Cevap: Kemal-i zuhurundan ve ziddin ademinden. Teemmel sutûra'l-kainât fe-innaha min'l-melâ'i'l-a'lâ ileyke resailu. Yani sahife-i âlemin ebad-ı vâsiasında nakkâş yazdığı silsili hadisatın satırlarına hikmet nazarıyla bak ve fikri hakikatle sarıl. Ta ki meley-i âlâdan uzanan şu selasili resail, seni alâi illi yine tevhide çıkarsın. Şu kitabın Heyet-i Mecmuası'nda öyle parlak bir nizam var ki, nezamı güneş gibi içinde tecelli ediyor. Her kelimesi, her harfi birer mucize-i kudret olan bu kitabı kainatın telifinde öyle bir icaz var ki, bütün esbabı tabi'ye, farz-ı muhal olarak muktedir birer fail-i muhtar olsalar Yine kemale az ile o caza karşı secde ederek Subhane kele kudretelena inneke entel azizul hakim diyeceklerdir. Her bir kelimesi bütün ile münasebettardır. ve her harfi bahusus zihayat bir harfi bütün cümlelere karşı müteveccih birer yüzü, nazır birer gözü var olan bu kitabın öyle bir muzaf, ihtibakı, tesanüdü nazmı vardır ki bir noktayı yerinde icad etmek için, bütün kainatı icad edecek bir kudreti gayri mütenahi lazımdır. Demek, sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Sünahat'ın dokuzuncu sahifesinde, ma'al خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ayetinin sırrına müracaat et. Yalnız şu kitabın küçük bir kelimesi olan bal arısını gör nasıl şehh-i şehadet o mucize-i kudretin lisanından akıyor veya hut şu kitabın bir noktası olan hurdebini bir huveynat ki çok defa büyülttükten sonra görünür dikkat et nasıl muciznuma hayret feza bir misale musaggar-ı kainattır sûre i Yasin sureti lafz-ı Yasin'de yazıldığı gibi cezaletli, muciz bir noktayı camiadır. Onu yazan bütün kainatı da o yazmıştır. Eğer insaf ile dikkat etsen şu küçücük hayvanın ve hüveynatın sureti altında olan makine-i dakikayı bediayi ilahiyenin şuursuz, kör, mecra ve mahrekleri tahdit olunmayan ve imkanatından evleviyet olmayan esbabı basita-i camideyi tabiiyyeden husulunu muhalender muhal göreceksin eğer her bir zerrede hükema şuuru etibbah hikmeti hükümanın siyaseti bulunduğunu ve her bir zerrede sair zerrat ile vasıtasız muhabere ettiğini itikad edersen belki nefsini kandırıp o muhali de itikad edebilirsin halbuki o zihayat makinede öyle bir mucizeyi kudret öyle bir harikayı hikmet vardır ki ancak bütün kainatı bütün şuûnâtını icat eden, tanzim eden bir sanîin sun'u olabilir. Yoksa kör, az, basit imkân tereddüdüyle ayak atamaz. esbabı tabiiden olamaz. Bahusus o esbabı tabiyenin üstül esasî hükmünde olan cüz-ülâyete cezzâdaki kuvve icazibe ve kuvve idafianın ihtimallarının hortunu üzerinde bir muhaliyet damgası var. Fakat caizdir ki her bir şeyin esası zannettikleri olan cezb, def, hareket, kuva gibi emirler adâtullah'ın kanunlarına birer isim olsun. Lakin kanun kaidelikten tabiiliye ve zihnilikten hariciliğe ve itibari'den hakikata ve aletiyetten müessiriyete geçmemek şartıyla kabul ederiz. Sual Ezeliyeti madde ve harekatı zerrattan teşekkülü enva gibi umuru baatlayan neden ihtimal veriliyor. Cevap, sırf başka şey ile nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için o umurun esası fasidesini tebii bir nazarla derketmediğinden neşet ediyor. Eğer nefsini ikna etmek suretinde kasten ve bizzat ona müteveccih olursa muhaliyetine ve makul olmadığına hükmedecektir. Faraza kabul etse de. Gafür Annisishai sebebiyle hasıl olan ıstırar ile kabul edilebilir. Dalâlet ne kadar aciptir? Zatı Zülcelal’in lazımı zaruriisi olan ezeliyeti ve hassası olan icadı aklına sığıştırmayan nasıl oluyor ki gayyri mütenahi zerrata ve aciz şeylere veriyor. Evet, meşhurdur ki Hali iide bakarlardı. Kimse bir şey görmedi, İhtiyar bir zat yemin etti, Hilali gördüm. Halbuki gördüğü hilal. Kirpi'nin takavus etmiş beyaz bir kılıydı. Kıl nerede, kamer nerede, harekat-ı zerrat nerede, sebebi teşkil-i enva nerede? İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar. Hakikati kazarken ihtiyarsız dalalet başına düşer, hakikat zannederek başına giydiriyor. Sual: Nedir şu tabiat kavanin Kuba ki onlar ile kendilerini aldatıyorlar. Cevap: Tabiat, âlem-i şehadet denilen cesedi hilkatın anaasır ve azasının ef'alini intizam ve rabt altında alan bir şeriat-ı ilahiyedir. İşte şu şeriat-ı fıtriyedir ki sünnetullah ve tabiat ile müsemmadır. Hilkat-i kainatta cari olan kavanini itivariyesinin mecmu ve muhassalasından ibarettir. Kuba dedikleri şey her biri şu şeriatın birer hükmüdür ve kavanin dedikleri şey her biri şu şeriatın birer meselesidir fakat o şeriattaki ahkamın yeknesak istimrarına istinaden vehim hayal tasallut ederek tazzik edip şu tabiatı hevaîye tabazzu ve tecessüm edip mevcudu harici ve hayalden hakikat suretine girmiştir hayali hakikat suretinde gören gösteren nüfusun istidada şûresinden fail müessir tavrını takmıştır. Halbuki kör, şuursuz tabiat kat'ien kalbi ikna edecek ve fikre kendini beğendirecek ve nazarı hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülayemet ve münasebet yok iken ve mastar olmaya kabiliyeti mefkut iken sırf nefsî sanî farazından çıkan bir ısrar ile veleh resân-ı efkar olan kudret-i ezeliye'nin asâr-ı bahiresinin tabiattan suduru tahayyül edilmiş. Halbuki, tabiat misali bir matbaadır, tabi değil, nakıştır nakkaş değil, kabildir fail değil, mistardır mastar değil, nizamdır nazım değil, kanundur kudret değil. Şeriat iradiyedir, hakikati hariciye değil. Mesela, 20 yaşında bir adam birdenbire dünyaya gelse. Hali bir yerde muhteşem ve sanayi nefisenin asar ile müzeyyen bir saraya girse, hem farzetse kat hariçten gelme hiçbir failin eseri değil. Sonra içindeki eşyayı muntazamaya sebep ararken, Tanziminin kavani'nini cami bir kitap bulsa onu makesi şuur olduğundan bir fail bir illet-i ızdır kabul eder. İşte Sani zülcelalden tegafül sebebiyle böyle gayri makul. Gayri mülayim bir illet-i olan tabiatla kendilerini aldatmışlar. Şeriat-ı ilahiye ikidir. Biri sıfat-ı kelamdan gelen bir şeriattır ki, beşerin ef'ali ihtiyariyesini tanzim eder. İkincisi sıfat-ı iradeden gelen ve evamir-i tekviniye tesmiye edilen şeriat-ı fıtriyedir ki, bütün kainatta cari olan kavanini adâtullah'ın muhassalasından ibarettir. Evvelki şeriat nasıl, kavani'n-i akliyeden ibarettir, tabiat denilen ikinci şeriat dahi, mecmu'-u i itibariyeden ibarettir. Sıfat-ı kudretin hassası olan tesir ve icada mâlik değillerdir. Sâbıkan sırr-ı tevhid beyanında demiştik. Her şey, her şeyle bağlıdır. Bir şey, her şeysiz yapılmaz. Bir şeyi halk eden, her şeyi halk etmiştir. Öyleyse bir bir şeyi yapan, Vahid, ehad, fert samet olmak zaruridir. Şu ehli dalâletin gösterdikleri esbabı tabi'ye, hem müteaddit hem birbirinden haberi yok, hem kör, iki elinde iki kör olan tesadüfü âma ve ittifakiyete avra'nın eline vermiştir. Kulillâhu summe derhum fi havzihim yel'abûn. El-hasıl ikinci bürhanımız olan Kitab-ı Kebir-i nazm ve nizam İntizam ve telifindeki icaz güneş gibi gösteriyor ki bir kudreti mütenahi bir ilmi lâ yetenaha, bir irade-i ezeliyenin eserleridir. Sual: Nazm ve nizamı tamme ne ile sabittir? El cevap: Nev-i beşerin havas ve cevasisi hükmünde olan fünu'nu ekvan istikra'yı tamme ile o nizamı keşfetmişlerdir. Çünkü her bir neve dair bir fen ya teşekkül etmiş veya etmeye kabildir. Her bir fen külliyeti kaide hasebiyle kendi nev'indeki nazm ve intizamı gösteriyor. Zira her bir fen kavayidi külliyede satırından ibarettir. Demek şahsın nazarı nizamı ihata etmezse cevâs-ı fünun vasıtasıyla görür ki insan-ı ekber insan-ı asgar gibi muntazamdır. Her bir şey hikmet üzere vaz edilmiştir. Faydesiz abes yoktur. Şu bürhanımız değil yalnız erkanı ve azası, belki bütün hücreatı, belki bütün zerratı birer lisan-ı zâkiri tevhid olarak büyük bürhanın sadayı i bülendine iştirak ederek la ilâhe illallah diye zikrediyorlar. Delaletçe siması bir hu lafzına benzer ki o hu'nun her bir cüz'ü küçük hu'lardan, her bir küçük hu da küçücük hu'lardan teşekkül etmiştir.